Değerli izleyenler, umarım iyi bir pazar geçiriyorsunuzdur. İnsan İnsana programına hoş geldiniz. Ben Doğan Cicaloğlu ve değerli arkadaşım Polat Doğru. Sizinle bugün bir kavram üzerinde durmak istiyoruz. Bu kavramın ne olduğunu Polat, sen tanıtır mısın lütfen? Tanıtırım hocam, zevkle. <gülüyor> Hocam şimdi sizle ilgili şöyle bir algı var. Ben bazen bazı konulara böyle giriş yapıyorum. Hani ilesiniz diye sizinle ilgili öyle düşünüyorlar. Haberiniz olsun. Eline değil. düştüm. Evet. <gülüyor> Yüzünüze söylemiyorlar. İşte Doğan Hoca sevgi insanıdır. Kuşlar böcekler falan filan. iyi bir dünya anlatır falan diye bir şeylerden bahsediyorlar. E korku kültürü de diye bir kitap yazdınız. Size yönelik çok rahat şöyle bir düşünce söz konusu olabiliyor. Hocanın bahsettiği dünyada kurallar, murallar yok. Herkes gönlüne göre böyle iç çocuğunu canlandıra canlandıra bir hayat sürdürüyor gibi bir algı var. Bir kere onu sormak istiyorum. Siz kurallara inanıyor musunuz? Varlığının gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Ona? Evet. Ee, şimdi bu giriş bana aa, sevgili dostum üstün Dökmen'in son kitabını hatırlattı. <gülüyor> Orada belki farkındasındır bir Aha. paragrafta bir çocuk diyor ki baba seni Doğan amcaya şikayet edeceğim bugün bana afferin demedin. <gülüyor> evet. Üstünçim gezdim gözlüm gezimden kaçmadı onu da söyleyeyim böyle. Zaten üstümde algısı böyle Doğan abi kelebekler, böcekler, kuşlar. <gülüyor> Hocam ben söyleyenlerin yalancısıyım yani ben şimdi sizinle birlikte yıllardır çalışıyorum benim söylemem doğru olmaz böyle bir şey ama. <gülüyor> Evet. Diyorlar hocam, evet. diyorlar. Ee, şimdi tabii e, önemli bir konu. Bugün yaşamda kurallar evet, konusu. bir yana hakikaten yaşamda kurallar konusu. Evet, yaşamda Ve... kurallar konusunu konuşacağız. Şimdi bireyin kendisine baktığın zaman, bireyin kendisine koyduğu kurallar olur mu olmaz mı tartışılabilir. Hı -hı. Ama aileye girdiğimiz zaman bu ailenin yaşamını... Sürdürürken günlük, hı hı. haftalık, aylık, yıllık ve çocukların büyüdüğü bir ortamda okula gidip geliyorlar. Mutlaka kurallar olması lazım. Bir küçük iş, bu bakkal hı hı. dükkanı olabilir, bir herhangi bir market olabilir, herhangi bir üretici ortam olabilir. 3 kişinin, 7 kişinin, 10 on kişinin, 12 on kişinin çalıştığı iş ortamında mutlaka kurallar olmalı. ...ayakta kalabilmesi için, sürdürülebilir olması için. Okulda... ...olması lazım diye düşünüyorum. Ve tabii büyüdükçe... ...belediye... ...yöneteceksin bir kenti... ...veya bir ulusu, bir milleti yöneteceksin, devleti. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla... E, ...kurallar... ...birim büyüdükçe daha da önemli hale geliyor ve yetmiyor. E, kuralların ötesinde yönetmelikler... Ve onun ötesinde yasalar... ihtiyacı söz konusu oluyor. Oluyor. Fakat enteresan bir şeyin altını çizeyim. Bu yasalar falan olurken de... ...anayasayı unutmamak lazım. Hmm. Bütün bu yasalara... ...yön verecek olan... derleyi toparlayacak olan... ...büyük resmi çizecek olan da... ...bir anayasa olması lazım. Peki hocam şimdiye kadarki konuşmanızdan... ...benim anladığım siz... ...kurallardan yana bir tavır içerisindesiniz. Kurallar... Yaşam içerisinde olmalı diyorsunuz. Arkadaşlar sokakta sorular topladılar size bu konuyla ilgili. Bir onları izleyelim. Ondan sonra da sohbetimize devam edelim. Tamam oldu. Doğan Bey kolay gelsin. Aile içinde sizce sıkı kurallar olmalı mı olmamalı mı? Sizce kurallar gerekli midir? Olmazsa olmaz mı? Toplum olarak kurallara uyuyor muyuz? Kuralların uygulanması sırasında çifte standart olursa... Bunun sonuçları nasıl doğar? Kuralcı anne veya kuralcı baba olmak iyi midir, gerekli midir? Neden her yerde uymamız gereken kurallar vardır? Teşekkür ederiz bu cevaplar için. Ne kadar güzel, değil mi? Çok güzel sorular soruyorlar hocam. Gene dediğim gibi programın içerisinde bunları biz yanıtlıyoruz zaten. Ee... İnsanların kafasında da bir şey olduğu ortada bu konuyla ilgili. Şimdi peki kurallar dendiği zaman benim aklıma şöyle bir şey geliyor hocam. Burada kurallar var. Yani bir kural grubu varsa ya da kurallar varsa bir biçimde onların ihlal edilmesi durumu da söz konusu olabilir. Evet. Şimdi ihlal söz konusuysa e bu ihlale de bir karşı davranış olması lazım değil mi? Yani siz bir kural koydunuz... Kurala uyulmadığı bir durum var ve ona da bir cevap vermeniz lazım. Bunun adı cezamı olur o mu olur ne olur bitir Şimdi bir ceza varsa durumun içerisinde de e o zaman cezadan korkma da geliyor beraberinde. Yani ben bu cezadan korkuyorum. Evet. E şimdi döndü dolandı ben buradaki davranışı buradaki korkum nedeniyle yapıyorsam bu korku kültürü olmuyor mu? Oluyor. Yani... Evet korku kültürü kaçınılmazdır diyorsun. <gülüyor> yani bu hesabın içerisinde yaşamda kurallar vardır diyorsak, olmalıdır evet. diyorsak e, korku da beraberinde çok kendiliğinden geliyor. Evet. Yani, eğer anlattığım şey doğruysa yani. Doğrudur ve e, Polat tabi burada e, sistemin bütününe baktığımız zaman evet. e, hakikaten burada bırakıp başka bir şey düşünmeyen Aha. sistemler var. Şimdi somutlaştıralım diye tabii, düşünüyorum. Tabii, tabii. Ee, diyelim ki beş yaşında oğlum var Poyraz. Ee, tuvaletle ilgili kurallar koyuyorsun. Evet. Diş fırçalama ilgili kurallar Doğru. koyuyorsun. Yemek yemeğiyle ilgili kurallar Doğru. koyuyorsun. Şimdi okula gitmeye başladığında evet. koyuyorsun. Ve farz edelim ki e, iki türlü tavır var. <gülüyor> Şimdi e, birinci tavır korku kültürü içerisinde. Bak diyorsun, uymazsan hı hı. sol yanağına bir tokat, hı hı. efendim yine uymazsan hem sol hem sağ yanağına bir tokat, yine uymazsan sağ sol bir de kıçına tokat <gülüyor> ve böylelikle cezayı arttırıyorsun. Anlıyorum. Ve bana da izah ediyorsun diyorsun ki hocam. Uyması lazım tabii canım. Uymadı. Uymadı. Evet. Ee, bunun şiiri de var işte bilmem ne falan. Başka bir... E tavır şu, Ben de sana diyorum ki doğru da bu kuralın içini nasıl doldurdun? Hı hı. Yani bu çocuğa bu kuralı e, söylerken kuralı söyleyip ondan sonra başka bir şey söylemedin mi? Hı. E gayet bilimseldi hocam. Yemek yemezsen hasta olursun. Daha ne diyeceğim? Neden? <gülüyor> Nedeni var mı işte? Yemezsen hasta olursun. Ben doydum ama Yok canım. Yani diyeceğiz. Do Doyulmaz. <gülüyor> Şimdi ikinci başka bir kültüre geçmiş olduk. O da şu. Kuralın içini doldurmak. Hı. Kuralın keyfi olmadığını, kuralın temelinde bir gerçek tabanı olduğunu ve bunun değerler şeklinde kendisini ifade Hı. ettiğini elimizi yıkıyoruz. Çünkü kirli elle yediğiniz zaman Hasta Araştırmalar gösteriyor ki hasta olmuşlar. Açıyorum, gösteriyorum. Bakıyor, bu adam hasta. Islan olmuş bağırsaklar, rengi sapsarı görüyor musun? Hı hı. Falan. Bu ilacı alıyor. Neden? Çünkü o mikroplar işte böyle geçmiş şimdi hı hı. bu falan. Çocuk zaten ...yaratılışından öğrenmek üzere bunu fırsat olarak biliyor. Böylelikle iki şey buna yapmış oluyorsun. Bir insanların reddedemeyeceği bir gerçeklik hı hı. dünyası içinde yaşadığını, Doğru. senin de buna ve ayrıca. Bu gerçeklik dünyasının üzerine oturmuş bir değerler oluşmaya başladığını hmm. söylemeye başlıyorsun. Değerler kavramı. Onun için diyorsun biz öyle bir aileyiz ki temizliğe önem veririz. Anladım. Ve bunu hatırlatmak için de ailede kurallar korusun. Anladım. O zaman kuralı söylediğin andan itibaren onun bir tabanını da oluşturmuş oluyorsun. Sanmıyorum. Belirli değerlere dayalı olduğunu açıklama durumunda. Sanıyorum işin de farklılaştığı yer burası yani. Çünkü mesela benim az önce yaptığım açıklamanın içerisinde de akıl yoluyla yapılmış bir açıklama vardı. Yani sağlık için bunu yapmak lazım. Çocuk çok rahat şu cevabı böyle Bana ne ben hasta olmak istiyorum. Evet. Ee, orada çocukla kurulan iletişim içerisinde öyle bir şekilde konuşmak lazım ki ...hasta olduğu zaman, o sadece onun işi değil. Biz bir aile olarak... Yani... ...ne kadar güzel böyle bir şey söylediği zaman. Ee, mesela dersin ki... ...sen üzüldüğün zaman ben üzülüyorum. Evet. Çok merak ediyorum. Peki, ben hasta olduğum zaman sen üzülür müsün? Çok güzel. Üzülürüm baba. Ve biliyor musun sen hasta olduğun zaman ben de üzülürüm. Hmm annen de üzülür. Biz birbirimize değer... Böylelikle yavaş yavaş sistemin hepimizi ilgilendiren bir sistem olduğunu, hepimizi işin içerisinde katan bir sistem olduğunu, o nedenle kuralların sadece ona yönelik değil, ailenin tümüne yönelik, ailenin bütününe yönelik bir bilinç içerisinde oluştuğunu anlamaya başlar. O zaman sen olmasan da ...kurala uyar. Bu çok önemli. O çok önemli hocam. Yani şimdi... ...sizin anlattığınızdan... ...ben baktığım zaman şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Bir kere... ...öncelikle kuralı koyan niye koyduğunun farkında. Sanıyorum bu önemli husurlardan... ...bir tanesi. Yani siz diyorsunuz ki... ...birileri kural koyacaksa bu ortamın içerisinde... ...niye kural koyduğunun... ...farkında olması lazım. Ben öyle istiyorum da olmaz bu iş. Olması lazım. Evet. Yani çünkü Ama korku kültüründe otorite diyor ki ben öyle istiyorum hmm. Anladım Yani sizin, sizin bu söylediğiniz çerçevede Ana baba çocuğa bir şey yapma diyorlarsa Aile için bir kural koyuyorlarsa Bunu açıklayacak kadar bilgi sahibi olmalılar diyorsunuz Evet eğer Bunu zorla yaptırmayacaklarsa. Evet aynen öyle. Yani neden dedim Çünkü ben öyle istiyorum O kadar ben senin babanım Dediğim yap ve her şeyde böyle niye niye niye sorma. Bir daha diye niyedir? Elimin tersiyle vurdu. <gülüyor> Şimdi böyle bir tavır içerisinde çocuk enteresan şeyler öğreniyor ve bu çocuğa şunu söylüyorsun: Güçlü olan seni dövebilir. Aynen öyle. Soru sorma hakkın yok. Aynen öyle. O zaman sınıfta öğretmen dövüyor. Tabi. Askerde üst dövüyor. Sokakta polis dövüyor. Kık diyemiyorsun. Aynen. Ondan sonra da demokrasi niye oluşmuyor diye sormaya başlıyorsun. O bakımda kuralların mutlaka hangi değerlerden ile ilgili bir soru sormamız lazım ve ilk açılışta sana bir şey söylemiştim. Anayasa. Aha. Şimdi anayasa oluşturma içerisindeyiz. Buradan ben bir mesaj göndermek istiyorum anayasa komisyonuna, çalışanlarına. Temel değerlerin bir tartışması olması lazım. Bu anayasanın Üzerine kurulacağı hukuk mekanizmasının tamamıyla dışında. Bu anayasa hangi evrensel temel değerler üzerine kuruluyorun mutlaka bir tartışması olması lazım. Temel değerlerin bilincine varmadan yapılan bir anayasa daha önceki yapılan anayasalar gibi 3, 4, 5, 7, 8 yıl sonra 12 yıl sonra yeniden yeniden yeniden yeniden, yeniden, yeniden, yeniden, yeniden gözden geçirilip gücü elinde bulundurular tarafından de bir gözden geçirme ve değiştirme ihtiyacını duyar. Oh bunu da söylemiş oh, oldum. Ağzınıza <gülüyor> sağlık hocam. <gülüyor> Aynen bunun gibi aile de temel değerlerinin farkında olarak. Çok çok önemli bir şey söylüyorsunuz hocam. Yani, yani bu de, temel değerleri... Bunu senden duymak çok önemli yani. Hep karşımdasın, karşımdasın. <gülüyor> bir gün de benden taraf ya ol ya. Hocam vallahi yanınızda olmayı çok <gülüyor> istiyorum ama bu küçük soruları da birinin sorması <gülüyor> lazım. Doğru, evet. Bu temel değerler meselesi gerçekten çok önemli ve aile bunu kabullenmediğinde, aile bunları belirlemeden kural koymaya çalıştığı zaman böyle üstünde emanet duruyor. Sadece onlar için değil, okulda öğretmen için de aynı durum geçerli. O çocuğu alıyorsunuz evden, götürüyorsunuz okula, bu sefer... Okulda kuralların açıklamasını yapacak bir öğretmeni yoksa, o öğretmenin sorduğu neden sorusuna cevap verecek bir müdür yoksa, o müdürün sorduğu neden sorusuna cevap verecek bir sistem ortamda yoksa, o zaman gelen kuralı uygulatmanın da bir tek yolu kalıyor. Ezeceksin. Yandarma depçiyi. Ezeceksiniz. Başka yolunuz yok ki hocam. Evet. Yani. Döverim lan. Eyvallah hocam. Eyvallah. Ulan gebertirim. Ayağımın altına alırım. İstediğiniz tabii soru. bunu bu şekilde söylemiyor okul müdürü ama. Ha, tabii ki böyle söylemiyor ama. Öyle bir yüz ifadesi var ki söylemekten beter ediyor. <gülüyor> Korku kültüründe oluşmuş ortamlara girdiğim zaman yüz ifadesinden adamın gücünü anlıyor. En korkulacak olan adamın yüzü başka oluyor ve en yüksek mevki makara o sahip oluyor. Diyorum, genel müdür siz misiniz? Diyor. Evet nereden bildin diyor. E, yüzüm bağırıyor genel müdürüm ee, ondan dolayı... ...bazı meslekler var, polislik falan filan gibi rütbesinde ona göre anlıyorum Anladım. yani. Sivil de giyilmiş olsa... ...öyle bir ifadesi oluyor ki... ...ama çok şükür... ...eğitim süreci içerisinde... ...Türk Emniyeti'nde çok önemli bir aydınlanma hı hı. ve e, bilinçlenme var. Onu da burada altını çizmek istiyorum. Korku kültürü... ...farkına vararak... ...keyfiliği getiriyor. Yani... Ben istedim diyor o kadar. Aynen. O zaman ne oluyor? Otorite değiştiği zaman hadi. Bir Biz de sistem. adil bir durumdan bahsetmek de mümkün değilmiş gibi geliyor bana hocam. Şimdi bir kural konuyor değil mi? Nedir kural? İşte emniyet şeridine giremezsiniz. Biz İstanbul trafiğindeyiz her gün değil mi? Emniyet şeridine ben girmiyorum. Çünkü ben emniyet şeridinin adı üstünde... Emniyet durumları için gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani bir ambulansın orayı kullanmasının normal olduğunu düşünüyorum. Arıza yapmış bir aracın zor durumda olan birilerinin kullanmasının normal olduğunu düşünüyorum. Emniyet şeridinin hareket etmeye çalışan araçlar için yapılmış olan bir şerit olduğunu düşünmüyorum. Fakat birileri oradan gidiyor. Böyle bir durumda da ben gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. Ya Bir yandan için biliyor, bunun böyle olması lazım. Kimsenin girmemesi lazım. Ama bir diğer taraftan da ya bir adalette yok diyorum o zaman kaldırın kuralı ben de gireyim oraya. Ben enayi miyim yani niye ben uyuyorum sadece bu kuralı? O zaman bir kural varsa bunun uygulanabiliyor olması lazım. Eğer bir adalet durumundan bahsediyorsak. Kesinlikle katılıyorum ve zaten zannederim uygar bir toplum olma yolculuğu derken bu tip olaylardan... Evet. Ve bu tip olayların insanlarda uyandırdığı duygulardan bahsediyoruz. Aynen öyle ben yani birine bir ceza kesildiğini görürsem emniyet şeridinden giderken hakikaten içime su serpilmiş gibi oluyorum ya oh be diyorum oh oh oh olsun girmeseydin. Evet. Ve şimdi köprü yollarında falan her akşam görüyorum gidiş yolunda da geliş yolunda da 15-20 kilometre boyunca sürekli birileri var ve sürekli birileri durduruluyor. Rahmetlik Mehmet Ali anda hatırlamış olalım burada. Evet, çok ısrarlı üzerinde duruyordu. Ve... ...diğerli izleyenler telefon edin, haber verin falan diyordu. Ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. <gülüyor> Hakikaten böyle bir bilinçlenme var. Ama esas burada... Aa, ...dikkat edecek olan ne biliyor musun? Vatandaşın rahatsız olmaması. Hmm, doğru söylüyorsunuz. Bu çok önemli. Doğru söylüyorsunuz. Niye rahatsız olmuyor hocam, olmuyor? Yani be, be, beni acayip bir ülkede yetiştirmediler. Ben bu ülkenin çocuğuyum. Burada büyüdüm, burada doğdum ve öyle hani e, acayip aristokrat bilmem ne falan filan gibi bir aileden de değil. Burada anlattık da e, Türkiye'nin normal çocuklarından biriyim ben. Değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Senin deden Selim doğruydu. Hı -hı. Onun öyküsünü anlatmıştık. Evet, hocam. <gülüyor> Adil olmaya hakkaniyete evet. çok önem veriyorlar. Doğru. Baban da annen de, hı hı. Yani baban hakim, annen öğretmen olarak ama çok özen göstermiş. Evet. Ve sen ömür boyu esasında değerler bilincini hı. yaşamış ve bu değerler bilincini, yani kendi gözünü hesap veren bir evet. insan olma ve kendini değerli görmeye hı hı. alışmış birisi olarak seni değersiz duruma, teriz durumuna sokan durumlarda <gülüyor> infial etmiş birisisin. Ve çok şükür bunların sayısı artıyor. Ve emin ol. ...senin gibi rahatsız olan vatandaşların sayısı arttıkça ancak Hı -hı. Bu çözülebilir. Anladım. Aksi halde o polisler var şimdi. Polisler gitti, eski tas, eski hamam evet. durum olacak durumu var. Şimdi o zaman soru şu, neden sen rahatsız oluyorsun? Hı -hı. Ve sen nasıl bir süreç içinde yetiştin de neden bazıları rahatsız olmuyor? Kritik bence Hı -hı. gözlem burada. İstersen buna cevap vereyim. Verin hocam, verin. Neden biliyor musun? Sen öyle bir aileden yetiştin, öyle bir eğitim ortamından Hı -hı. geldin ki sen kuralları içselleştirerek evet. kendi gözüne hesap veren, Hı -hı. kendi tanıklığına önem veren bir evet, insan doğru. olarak oluştun. Ama besbelli, bu tür aileler ve bu süreci yaşatmayan eğitim ortamlar o kadar fazla ki... ...kişi kendi gözüne hesap veren insan olarak değil, ahlak anlayışı, davranışını yöneticisi şu. Yaptığım yanıma kar kalacak, niye yapmayayım ki? Hmm. Ve daha önce de örneğini görmüş vaziyette ya, enayisi ben miyim? <gülüyor> Yapıyorum, şu kadar zaman kazanıyorum, bana ne diğerlerinden... Gözün açsın, o da yapsın. Hı hı. Bunlar nereden geliyor? Şu tip ailelerden geliyor. Niye sıraya girdin lan? Gözün açsaydın ya. Bak. Bilmem kimin oğlu. Gidivermiş. Hı hı. Araya girmiş, kaynağı vermiş. Hiç. Beş dakikada aldı geldi. Sen tamam. gittin böyle salak gibi durdun sırada. Bekledin, bekledin, bekledin. Aldın. Gözünü aç. Gözünü aç. Açık göz ol. Hı hı. Şimdi... ...evdeki değerler derken... ...aslında bunun üzerinde çok duruyorum. Küçük... ...vadeli... ...çıkarlar... Hı hı. ...bir toplumun... ...uzun vadeli... ...zararlarına çok yol dağılır. açıyor. Ve... ...bunun farkına varan anne babalar... ...bunun farkına varan eğitimciler... ...çoğaldıkça... ...bunun farkına varan siyaset... ...insanları... ...böylelikle... Variler, emniyet müdürleri, kaymakamlar, milli eğitim müdürleri, kamu görevlileri farkına vardıkça bunun söylenmesi lazım. Kurallar içi boş bırakılmamalı. Ya zaten kuralın içi boşaldığı zaman sanki birileri sadece bekçiciliğini yaparsa uygulanıyor gibi oluyor. Yani ben biri kontrol etsin ya da etmesin girmeyeceğim o emniyet şeridine. Bundan eminim kendimle ilgili. Gerçekten emniyet şeridini kullanma hakkını... Kendimde bulduğum bir durum olmazsa, yani o nedir? İşte araç arıza yaparsa, e, hakikaten bir sağlık sorunu bilmem ne bir şey varsa e, ve yetiştirilmesi gerekiyorsa falan filan böyle bir durumdan bahsediyorum. bu Bunun dışında herhangi bir yerde ben kendimi adil davranmış göremem. İşte bunu böyle içselleştirmemiş biriyle ilgili ne yapacağız peki hocam? Ben onu merak ediyorum. Bir sürü insan şimdi bunu soruyor hocam. Yani iyi de hocam herkes böyle değil diyor. Evet. E, onlarla ilgili ne olacak, ne yapacağız hocam diyor. Evet. Palat biliyorsun benim bir projem var. Ee, üç tane soru üzerinde. Evet, evet. Ölmeden önce yazmak düşünmek istiyorum Allah demiştim. Uzun ömür Amin. Bir tanesi şuydu. Türkiye'ye baktığımız zaman, bizim toplumun yaşamına baktığımız hı hı. zaman nasıl yaşıyoruz, ne hı hı. yapıyoruz, ne sorusunun cevabını araştırdım, buldum bir kitap yazdım. ...mış gibi yaşanmış. Aynen öyle. Palat'cığım ben her gün şunu yaşıyorum. Son derecede lüks denilen... Hı. ...böyle zengin insanların... Böyle ...itibar sahibi insanların oturduğu bölgelerden falan birinde yürürken... ...bakıyorum otogaleri arka arkaya. Kaldırımların üzerinde yürüyemiyorum. İhlal edilmiş ve ayrıca Doğru. öyle yapmışlar ki... ...kar yağdığı zaman, buz olduğu zaman düşme tehlikesindeyim... O kaldırımlar yayalar evet. için mi yapıldı? Eğim verilmiş değil mi hocam? Evet. Arabalar rahat gelip çıksın mi? diye. Hiçbir işaret Ayrıca mi? öyle geliyorlar ki sokağa taşmak zorunda kalıyorum. Aynen öyle. Arkadan gelen araba bana vurduğu zaman... ...onun geçmekte olduğu olan bir yolda yürüyor oluyorum Aynen ben. Aynen öyle. Siz yoldasınız evet. o sırada. Bunun Hayır. sorumluluğu kimde? Ve bakıyorum önümde bir köpek yürüyor. Diyorum ki... ...ya bu köpekle benim aramda ne fark var acaba? Çünkü... ...köpek bir yolunu buluyor... ...park etmiş arabadan... ...çöp sepetinden bilmem ne... ...kıvrılarak geçiyor. Arada hiç fark yok. Ve bu yaşantıyı ben... ...uzun yıllar yurt dışında yaşamış birisiye, ...orada yaşamadım. Orada yaşamadım. Şimdi... ...vatandaş olarak benim gücüm... ...yaya olarak... ...köpeğinkine denk burada... Ve bunu ortaya koyacak, konuşacak herhangi bir makamda yok. Yok değil mi? Neden yok abi? Bir kere korkuyorum. O otogaleri sahipleri falan <gülüyor> bilirlerse ki ben gittim şikayet ettim. Baya canınız sıkılır diyorsunuz değil mi Evet. Hocam? Kitap yazamam sonra. <gülüyor> Şimdi birinci soru bu. Mış gibi yaşamlar. Şimdi ne kadar ilgi çekti bu kitap? Ne kadar okundu? Ne kadar okundu hocam? 70.080 bin. 80 bin. Ve ondan öyle. sonra da bitti. İlgi bitti. İkinci soru şu. Peki niçin böyle oluyor? Hı hı. Bazı toplumlarda böyle olmuyor. Bazı Doğru. toplumlarda böyle oluyor. Ve de çok kızıyoruz. Diyoruz ki ya öyle dokuz yıldır Avrupa Birliği'nin kapısındayız. Niye bize bilmem, kabul etmiyorlar falan filan şeklinde. Ee, Avrupalı da bakıyor. Alo diyor. <gülüyor> Daha çok eksiklik var, var. Bunu da ben söylüyorum. Yani dışarıdan bizi gelip söylemiyor. Şimdi... İkinci soru şu, neden böyle oluyor? Hı hı. Neden mış gibi oluyor? Böylelikle kaldırım mış gibi. Emniyet şeridi gibi. mış gibi. Yani anamış gibi, baba mış gibi, öğretmenmiş gibi. Ve yargı sistemine girdiğin zaman görüyorsun birçok şeyler. Şimdi ikinci soru şu, peki neden böyle oluyor? Bunu da üzerinde çalıştım. Evet. 54 yıl psikoloji alanda bulunmuş birisi olarak. Kitabın adı Korku Kültürü. Alt başlığı şu. Niçinmiş gibi yaşıyoruz. Doğru. Ve bayağı inceledim. Aileye kadar gidiyor. Yok. Ne üniversite ortamında ne kamu ortamında. Şu veya bu şekilde bu kitabın okunduğu da değerlendirilip. Hocam gelin bakalım ya çok önemli bir şeyler söylüyorsunuz Hı -hı. siz. Dendiğini görmedim. Ben çok isterim mesela Anayasa Komisyonunun beni çağırmasını, hı hı. benim yazdığım kitapların farkında olan bir üniversite ortamının olmasını çok istiyorum. Aklı başında bir adamım Biliyorum. ve bir bilim insanı olarak konuşuyorum çok, çok şükür. İlgi yok. ama gazete köşe yazlarına bak yani bugün bir Türkiye'de gazetedeki bütün köşeleri toplasan yani yani ben derim 2400 falan köşe var vardır belli. Yok. Orada konuşulmuyor. Korku kültürünün mekanizmasıyla ilgili konuşulmuyor. Onun için üçüncü kitabı bekletiyorum. Üçüncü kitap ne? Peki ne yapabiliriz konusu? Hı hı. Fakat şunun farkındayım. Bu sorunun çözümü... ...ilk bir yılda... ...çocuğa... Hı hı. ...ne yaptığımızla ilgili. Hı hı. Ee, Demir Demirkan gelmişti burada. Bir tartışma yapmıştı. Doğru. Yani Orada bir zihin modellerinin gelişmesi vardı. Aynen öyle. Vardı. İki tane zihin modeli var, Polat. Ya korkuya dayalı bir zihin modeli geliştiriyor çocuk. Doğru. Yani diyor ki ben de güvende değilim. Gücü elinde bulunduran keyfine göre her an için bir şey yapabilir. Ve bir de şunu farkında insanlar. 19 bin kişi öldürülmüş. Kimin öldürdü belli değil. Hı hı. İnşallah ben. ...kendi kaderimle ölürüm. Bütün bunları konuşuyoruz falan. Bir gün yokunu verirsek eğer sen takip edersin. <gülüyor> ee, 19 bin kişi öldürülmüş. Yok. Şimdi... ...çocuk... ...ulan diyor... ...güçlü. İstediği zaman döver, istediği zaman öper. İşlediği zaman aferin der, istediği zaman tekmeye atar. Benim... Bütün yaşama hakkı onun iki dudağının arasında diyor. Doğru. Ve bunun farkında diyor. Bir yaşında oluştuğu için bu model bunu farkında değil. Öbür taraftan başka bir aileden senin gibi birisi yetişiyor diyor ki ben varım. Bende bozukluk yok. Diğerleri de benim gibi yaşamaya hakkı var. Ve bütün bunların arkasında, içim de biliyor, doğru olan şeyler var. Ve doğru olan şeyler yaptığımız zaman hepimiz mutlu olarak yaşayabiliriz diyor. Ben varım, doğalım, sevilmeye layıyım diyor. Ve böylelikle bütün hayatını, meslek hayatını, evlilik hayatını, eğitim hayatını falan. İşte peki ne yapalım konusunda geleceğimiz nokta bu. Türkiye'nin insan yetiştirme modeli saygı ve sevgi. ...değerler kültürüne göre olması lazım. Bu çok önemli. Bunun farkına varmak... ...çok önemli bir aşama. Hı hı. Ama... ...bunun farkına vardıktan sonra... ...kolları sıvayıp... ...sivil kuruluş dernekleriyle, politik partilerle... ...öğretmenlerle, eğitimiyle... ...bir sürü gönüllülerle... Bir ...faaliyet başlatmak ve gitmek o zaman. Onun için... ...kurallar çok önemli. Ama bu kuralların geldiği temel kök ne? Bu çok önemli. Onun için, efendim kuralsız olur mu? Kural gerekli ve kural olması için işte birisinin bu kuralı takip etmesi lazım. Da Durduğumuz andan itibaren korku kültürünü güçlendirmeye devam ediyoruz. Siz ondan başka bir şeyden bahsediyorsunuz hocam. Siz diyorsunuz ki Kurallar değerlerin hayatına devam edebilmesi için gerekli diyorsunuz. Yani kaynağı orası diyorsunuz. Eğer adalet, adil olmak bir değer olarak bizim yaşantımızdaysa... Tabii ki emniyet şeridine girilmemesi için bir kural olması lazım. Tabii ki giren içinde bir cezanın olması lazım diyorsunuz. Ama bununla beraber de bunun adaletten kaynaklandığını anlatan bir eğitim sisteminde olması lazım o zaman değil mi? itibaren. Tabii ki bileceksin evet. ki emniyet şeridine girdiğin anda birinin hakkını alıyorsun. Evet. Bunu bilmezsen. Orada da bir yol var girmiyoruz abi niye girmiyoruz diye bir soru geliyor insanın aklına tabii ki. Öyle olunca da bir gün birisi diyor ki e ben cevvalim ben girerim diyor. Evet. Yurt dışına giden bazı vatandaşlarımız evet. polis görmeyince giriyor. Şimdi, Fakat sistem öyle kurulmuş ki. Hemen şikayet ediyorlar. Şikayet ediyorlar şu veya bu şekilde yakalandığı zaman da mutlaka canı çok yanıyor. Yanar hocam. Ya yani. da 400 dolar, 500 doları verdiği zaman "Ulan bu adamlar böyle böyle falan" diyor. Tabii, Korkudan tabii, sonra düşünmeye o, başlıyor o. ve bazen de diyorlar ki "Lan abi ya polis polis yok gir ya geç falan" hadisesi oluyor. Yok. <gülüyor> diyor ki "Yok abi öyle değil." diyor. yakalanıyorsun yakalanıyorsun Takip ediyor yani demek diyor. istiyorum ki. Uygar bir toplumuz değerler birinci oluşmuş. Onun için kurallara gerek yok demiyorlar. Yok, Kuralı abi. koyduğun zaman onun eğitimini yapıyor ama sıkı şekilde takip ediyor. Ve tutar. Yani bütünlük de bunu gerektirir değil mi hocam? Çıktım abi, baktım benim arabanın üzerinde 80 dolarlık bir şey ceza. niye böyle bu falan dedim, içeri girdim. Raft dedim, benim arabanın Hı. üzerinde 80 dolarlık dedim ceza. Evet dedi, bugün dedi Çarşamba saat 10 ile 13 arasında sokağın bu tarafını süpürüyorlar. <gülüyor> Arabayı çekmemişsin dedi. Ama bilmiyordum dedim. Şimdi biliyorsun. Şimdi biliyorsun. <gülüyor> Gayet sakin. <gülüyor> Ve hakikaten şimdi biliyordum. Evet. Ondan dolayı... Hani bizde can yüz ayrımı var ya, evet. can değerlerin... E, ...yuvası. Ama... ...sosyal yaşama yansıması için... ...mutlaka o değerlerin kurallar haline dönüşmesi Şu lazım. Şu gelmedi mi aklınıza hocam? Benim arabanın orayı da süpürmesinler canım ne olacak diye. ...geldi. <gülüyor> benim de geliyor. Çünkü e, ben... E, ...arabaya çekip başka yere park ettiğim zaman... ...Polat gördüm orada böyle bir pislik var. Ha. Ama... ...benim öyle demem yetmiyor. Çünkü orayı yöneten bilinç diyor ki... ...buranın pis olmasını biz istemiyoruz hmm. diyor. Polatcığım... ...kısa bir ara verelim. Verelim hocam. Güzel bir sohbet. Çok güzel bir sohbet. Değerli Yenler... ...kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Hocam kurallarla ilgili konuşuyoruz. Bu sohbetimize devam edelim. Hocam, hocam şimdi bir beş dakikamız kaldı. Biliyorsunuz biz bu programda konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ama ben şu soruyu çok önemsiyorum. Peki ne yapalım? Yani şimdi... ...evet büyük sistem... ...anayasa o bu bunların hepsi çok önemli... ...bunlarla ilgili bir sürü şey söyledik... ...söylenebilir de hala da söylenecek... ...bir sürü şey olduğunu düşünüyorum ben ama... ...tek kişi olarak ben... ...hayatımda bir şey değiştirmek istiyorsam... ...ben ne yapayım hocam... Evet ...eğer ben bir ana babaysam... ...eğer ben bir öğretmensem ne bileyim... ...ya da birinin çocuğuysam illa da ana baba değilim... ...ya benim bir anam bir babam var... ...Doğan Cüceloğlu da izlemiyorlar... ne ...ben ne yapayım hocam... Şimdi... Birinci planda, aklı başında bu Türkiye'nin geleceğine gönül vermiş, bu Hı -hı. ülkede yaşamaya gönül vermiş ve aydınlık bir gelecek. Biz bilinçesini yaşamak isteyen birisi için ilk farkına varacağı şey bir, etki alanının farkına varması lazım. Evet. Yapabileceği şeylerle yapamayacağı şeyler arasında bir fark görmesi lazım. Çok önemli bir şey Yani Ondan dolayı ben şimdi... Ee, anayasa mahkemesini bilmem ne şimdi falan gidip yapsın acaba efendim beni illa diyemem. Sadece buradan derim ki ya davet edin konuşayım derim. Hı hı. Onu yaptım. Çok şükür bir televizyon problemi. Şükür. Bir etki alanının farkında olarak. İkincisi de benim bu etki alanım içerisinde olması itibariyle ilk kendimle ilgili şu soruyu sormam lazım. Benim hangi değerler çerçevesinde Kuralları oluşturuyorum hmm. Ve Bu değerleri Ben Kuralları yansıtırken Yönettiğim insanlar Etkilediğim insanlar konusunda bir sohbetim var mı? Hmm. Ee, özellikle öğretmen arkadaşlarımız için Evet bunun altını hocam, onlar da çok önemli Özellikle yönetici arkadaşlarımız için Bunun altını çiziyorum Hocam dedi adam Direktör Çaycı Hüseyin'e İki çay getirir bir aç olsun diyor. Baş üstünde direktörüm diyor götürüyor. Ben Hüseyin Bey bir çayda ben rica ediyorum. Lütfen açık olsun diyorum. Duymuyor beni hocam dedi. Şimdi ben ne yapayım dedi. Adam Şimdi ben ne yapayım sorusu var burada. Yani, benim de sorum şu oldu. Sen Çay Hüseyin'in davranışını mı değiştirmeye çalışıyorsun? Yoksa bu direktörün de işin içerisinde olduğu tüm kurumu Sistem. değiştirme gücüm evet, var? Hocam. Çünkü sen Genel Müdür Yardımcısısın, insan kaynaklarına bakan Çok birisisin. Doğru. O bakımda her birimizin beni dinleyen anne baba, beni dinleyen öğretmen, beni dinleyen küçük bir ekibin parçası ve müthiş güzel insanlar var, iş sahibi müthiş olan, hocam. yönetici müthiş. olan. Ee, burada senin de benim de bildiğimiz arkadaşlarımız Hepsi var. Hepsi, ve sağ o zaman hepimize kendi etki alanımız içerisinde, bir tavır içerisinde öfkelenmeden, kızmadan, bağırıp çağırmadan, suçlamadan ne yapabilirim konusuna adım atmamız lazım. Bu sosyal medyada paylaşılan bir konu olarak evet. ve bu başlamış durumda bence. olan. Bu başlamamış olsa böyle bir televizyon programını sponsor edecek kuruluş bulamayız. Bulamayız tabii ki hocam. Ondan dolayı teşekkür ediyorum. Bizi takip edecek insanlar bulamayız. Yazdığımız kitapları okuyacak kişiler bulamayız. Aynen. Hayır dua çok insanlar var. Çok Onun doğru. için Türkiye'nin geleceğine gönül vermiş çok büyük bir grup var hakikaten. Bu olacak. Bunun hızlandırılması meselesinden daha çok sürdürülebilmesi meselesi çok var. Harika. Önemli. Ben mesela Koyraz'ın gelişimini şimdi beş, beş buçuk yılında takip ediyorum. Yani gurur duyuyorum hakikaten. Nasıl bilinçli bir aile ortamı oluşturmuş durumdasın? İnşallah hocam. Sizin dünya kadar emeğiniz var. Ve nasıl takip ediyorsun? Bir de ta çok hoşuma giden nasıl zevk alıyorsun? Çok zevkli tabii ki canım. Çok nasıl aslında sen <gülüyor> zevk alıyorsunuz? Doya doya. Yani Tanrı'nın vermiş olduğu bu imkanı içinize tabii sindire tabii, tabii, sindire tabii. o, o kendi şey. içinde bir ödül ve şunu söylemek istiyorum hakikaten. insanın gönlü acıyor bundan mahrum olan anne babalara. Yani çok, çok önemli çok bir önemli ödülü bir şey var söyleyeyim. değil mi orada? Çok, çok çok çok. önemli bir çok, ödülü var. Ondan azim. dolayı sana da teşekkür ediyorum. Aranızda böyle aranızdaki <gülüyor> konuşmaları falan paylaşıyorsun. Müthiş zenginleşiyorum hakikaten. Sağ olasınız hocam. Ağzınıza Demek ki kural ya. var ama onun arkasındaki değerleri iyi takip etmemiz lazım geliyor. Evet, yani rahatlıkla söyleyebiliriz. Doğan Hoca sadece börtü böcek, çiçek, kelebek falan filan'dan bahsetmiyor. Yaşamda kuralların varlığından bahsediyorsunuz ama kaynağını değerlerden alan. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim Palat'cığım. Değerli izleyenler, başka bir sohbette buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. final için